dünyada Habibi Edim Sallallahu aleyhi ve sellemin medhiyesinden ve şefaatinden mahrum etmesin. Onu medh ondan vahmet etmek müsteah yani Allah-u Teala en sevdiği amellerden biridir ve şu anda bizden o amelde bulunmaktayız. Geçen sohbetlerde Zannediyor ki iki kere daha oldu, o şunların bize bahsedildiği sözcüğü Allah-u Teala neyse ancak daha ondan bahsedecek çok şey var ve bu geleceğin inşallah kalan bir kısmını beyana çalışacağız. Allah'ın altındaki vasfı şeritleri şöyle diyordu. Muhammedun Adi ve Rasulü'yi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam benim kulum ve Rasulümdür. Kulmum öyle büyük bir şeref ki heyvan bellikten önce geliyor. Onun için kelime-i şehaletlerine buyurun. <gülüyor> Onun için insan milletin gaflet ettiği yerde zikrederse e, çok fazilete nail olacağı vaat ediliyor. Mesela hadis-i şerifte geçiyor, her kim çarşıya girdiği zaman, mesela kapalı çarşıya girdin. Kapalı çarşıda çoğu insan Allah'tan gafildir. Allah'a zikreden çok az insan çıkar kapalı çarşıda değil mi? E diyelim ki bir iş merkezine girdin, büyük bir hana, hamama girdin, bütün millet kaflet içerisinde. Sen orada ne yapacaksın? Mecbur oldun, zaruretin var, işin var, alacağın, vereceğin vardı, girdin. Zikredeceksin. Hadis-i şerifte ne diyor? Her kim çarşıya girdiği zaman la ilahe illallahü lâ, lâ şerîke leh, le'l mulkü ve'l hamdü yuhî ve yumît, ve huve hayyü lâ yemût bi'di'l hayr ve 'alâ kulli şey'in kadîr derse Allahu Teala, evetekrettiz Hazretleri okuluna 40 milyon sevap ihsan eder diyor. 40 milyon sevabı sen 40 saat zikretsen alamazsın ama çarşıda yaptığın için alıyorsun. Neden? Çünkü çarşıda kimsenin zikir aklına gelmediği için o kadar gafiller arasında bir, ten, bir sen zikrettiğinden bütün feyiz sana geliyor. Bütün sevap sana geliyor. Onun için yani meşru şekilde mazeretimiz, zaruretimiz olduğu zaman çarşıya pazarat Çıkacağız, mecburuz. O zamanlarda da zikir üzere bulunacağız inşallah. Resulullah Efendimiz de çarşıya çıkardı. Çoluk çocuğunun ihtiyacını pazardan kendi alırdı. Evinin ihtiyacını, maşetini temin ederdi. Hatta bu yüzden tenkitlere hedef oldu. Kafirler dediler ki, bu ne biçim peygamber ya? Hem yemek yiyor hem çarşılara gidiyor. Ne olacak peygamber olduğu zaman da melek olacak, yemeyecek, içmeyecek, çarşıya pazara gitmeyecek He? yahut onun yanında bir melek indirilecek o melek ondan gezecek efendim bu peygamberleri ilan edecek şeklinde bir takım vesveseler yaptılar Mevla burada, esta'idu billah ve kalû ma yegulut ta'âme ve yemşi fil esvâkı لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها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 أَبَّوْكَ الْجِنَّ شَاءَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتٍ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي ويحدي الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا صدق الله العظيم Kafirler dediler ki bu Peygamber'e ne oldu ki yemek yiyor, sokaklarda geziyor, niçin yanında bir melek gönderilmiyor, tayin edilmiyor da o melek onunla beraber korkutucu olmuyor. Yahut bu Peygamber'e niçin çok hazineler, defineler verilmiyor. Yahut niye çok güzel bir evi, konağı, bağ bahçesi, bostanı olmuyor. Böyle fakir fukara dolaşıyor. Zalimler dediler ki Müslümanlara siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz. Bu büyülü bir adamdır, peygamber değil dediler. Habibim bak ki senin hakkında nasıl laflar ettiler, ne türlü misaller beyan ettiler. Öyle bir sapıttılar ki daha benim yolumu bulmaya hiç güçleri yetmiyor. O Allah öyle yücedir ki, istese sana onların dediklerinden çok daha hayırlı bahçeler, bağlar, bostanlar verir, köşkler, saraylar ihsan eder ama sen de istemedin fakirliği tercih ettin kulluğa köleliğe razı geldin ben de senin hakkında böyle murad ettim onlar kıyameti de inkar ettiler, dirileceklerini de yalanladılar, tekzip ettiler ama biz o kıyameti öldükten sonra dirilmeyi inkar eden kafirlere kızdırılmış ateşi hazırladı. sonun cehennem olduktan sonra ne konuşsan konuş onun için Çarşıya çıkmak yasak değil, alışveriş etmek yasak değil, hatta sünnettir, sünnettir bil fiil. Yalnız kadınları çıkartmamalı, kadınları erkeklerle muhatap etmemeli, efendim çarşı pazarı dolaştırmamalı, erkekler bundan kibretmemeli, kendileri bil fiil bu sünneti icra etmeli. Fakat bağırıp çağırmamalı, işte kürültü kopartmamalı, sağa sola bakmamalı, yani lüzumsuz yerlere, onun bunun namusuna veyahut da işte Efendim dünyanın zinetlerine aldanmak niyetiyle bakmamalı meşru mazeretini görmeli işine bakmalı Ses, ne, Ses, ne yok mu Yukarıdaki hanım kardeşlerimiz dağınık oturuyorlar ve ee da dolaşıyorlar bu hanımlarla işimiz var mı Mubarekelellen. La <gülüyor> hayra fiyinne ve la budde Bunlarsız da olmuyor ama bunlarla da olmuyor ne yapacağız? <gülüyor> Resulullah öyle buyurdu. Onlarsız da olmaz, onlarla da olmaz. Yani iş müşkil. Bu kadar erkek, sığındınız birbirine, girdiniz iç içe rahmet. Onlar bir alem. Piknik midir, panayır mıdır, çanayır mıdır? Mübarek kadınlar. Dolun yukarı, oturun, dinleyin Allah'ın ayetleri. Ne zorunuz var dolaşırsınız yahu? Bizi de günaha sokuyorsunuz. Dışarılara kadın durmaz ya! İçeride yer var iken kadın, erkek dışarı çıkacak yere kadınlar çıkıyor dışarı. Çıkın yukarı, oturun aşağı sessiz dinleyin Allah'ınızın ayetlerini hanımları getirmek icap ediyor. Çünkü hanımlar kocalarını getiriyor. Tabi hasta hanımlar yukarı çıkabilir mazereti olan hanımlar yukarı çıkabilir biz burayı cami olarak temel atmadık şu bulunduğumuz yer üst katıda şu katıda abdestsiz bile girilir çünkü buranın temeli cami olarak atılmadı burası cami değil kardeşim burada beş vakit namaz kılınmıyor cuma kılınmıyor, bayram kılınmıyor burası fıkhen cami değil şuraya abdestsiz de gelse bir adam oturabilir ama sigara içemez kusura bakmayın yani hani o kadar da demedik ama mesele aysını söylüyorum tabi abdestli sevap hanımlarda mazeretli hasta hanımlar bir sefer bunu doğru kardeşimizi iyi ki sordu tabi bir sefer izah edelim bundan sonra duymuş olsunlar her sefer için aynıdır burası cami katı değil bak zaten cami öndeki temelin ta üstüne konacak yani burası zaten medrese olarak kullanılacaktır ki abdestsiz durulur yatılır kalkılır halde burasının temeli atıldı bundan dolayı Dışarılarda durmalarına gerek yok. Hepsi yukarı çıkabilir. Yani abdestsiz de bulunsalar dinleyebilirler. Hiçbir günahı yok. İnşallah dinlediklerinden istifade edecekler buradan. Evet. Tevrat-ı Şerif'te Rabbimiz devam ediyor. Ehebulehu kulle hulukin kerim Ben o Muhammedime sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar kıymetli, faziletli ahlak var ise hepsini bahsettim. Güzel ahlakın hepsini onda topladım. Ona hibe ettim, karşılıksız verdim. Ve ed'alü's <gülüyor> sekînete libâsehu. Sekîneti onun libası kıldım. Sekînet demek huzuru kalp ve tumânînet. Yani onun kalbinde öyle bir manevi feyiz ve Mevla'ya karşı güven. Ve Mevla'ya karşı tevekkül vardı ki dünya yansa, hatler kopsa, efendim kılıç kılıca çünkü çünkü herkes böyle korkup kaçsa o en rahat zamanındaki gibi dururdu sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü ne var onda? Sekînet var. Allahu Teala bir cemaatin üzerine sekînet indirdi mi, feyiz yağdırdı mı, huzuru kalp ihsan etti mi? Artık dünya yansa onların çöp zamanı yanmaz. Ama bir insanın da Mevla kalbine ızdırap verdi mi, kalbine bir rahatsızlık verdi mi, onu en durgun havada bile durduramazsın. Çünkü o yani içi kaynadığı için feyizsiz, nursuz, bereketsiz, huzursuz, perişan olur. Allah cümlemizi muhafaza etsin. Amin. Cümlemizi Habibine indirdiği sekinetten bir zerre nasip eylesin. Amin. Şimdi şu cemaatlerin bereketi hakkında bir hadisi şerif aklıma gelmişken okuyayım. Evet. Rasûlullah Efendimiz buyurdu ki, sallallahu aleyhi ve sellem, مَجْتَمَعَ قَوْمٌ ف۪ي بَيْتٍ مِّن بُيُوتٍ لَهِ يَتْلُونَ ve اللّٰهِ وَيَتَدَى رَسُونَهُ Bir cemaat, Allah-u Teala'nın evlerinden herhangi bir evde, yani ibadet yerlerinde, mâbetlerde, tekkelerde, medreselerde, Mevla'yı zikretmek üzere toplaşırlar. İse, illa حَفَّتْهُمُ Melaiketu Mutlaka o cemaatin etrafını melekler kuşatır. Şimdi ben size yemin edebilirim başıma başım ağrımaz. Vallahi billahi bir de tallahi üçten fazla zate yok olsa onu da yaparım. Bu kadın erkek cemaatin etrafını melekler çevirmiştir. Çünkü bu cemaat sırf Allah için geldi başka bir derdi yok. Sizin kalp gözünüz açık olsa keşfiniz açık olsa evet bu melekleri görürsünüz. Ama biz gayba iman ediyoruz. Rasulullah gördü de buyurdu, bizim görmemize lüzum yok, biz ona gözümüzden daha çok inanırız. Biz ona gözümüzden çok inanırız. Onun hiç yalanı, yanlışı yok. Allah için toplaşan, ayet, hadis okuyan cemaatleri melekler kuşatır. Bir, ve bu melekler bu cemaat dağılmadan dağılmaz. Cemaat dağıldığı vakitte o melekler Mevla'nın huzuruna varırlar, Mevla sorar, kullarımı nasıl buldunuz? Onlar derler ki, ya Rabbi seni zikrediyorlardı, tespit ediyorlardı, hamd ediyorlardı, şükrediyorlardı, ayetlerinden, hadislerinden bahsediyorlardı. Peki benden, beni gördüler mi de beni zikrediyorlardı? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni bir kere görselerdi nasıl yaparlardı? Ya Rabbi seni bir kere görselerdi böyle gevşek olurlar mıydı? Ömürleri boyunca hep zikrinde bulunurlardı, hiç çıkmazlardı. Peki benden ne istiyorlar? Cennetini istiyorlar. E helal hel cenneti, bu hadis Bukhari, Müslim'dir, Kur'an'dan sonra en sağlam iki kitapta geçiyor. Cennetimi gördüler mi de cennetimi istiyorlar? Ya Rabbi vallahi cennetini görmediler. E, keyfele uraev ha, görselerdi nasıl olurlardı? Ya Rabbi görselerdi böyle gevşek olurlar mıydı? He, bir dua yapışımız var ister kabul et ister kabul etme dercesine bir rastgele. Öyle olur mu ne kadar hırslı olurlardı, ne kadar? Cennet gözünüzün önünde olsa, he, şuraya girmek için şunu yapacaksınız dense, İnsan canını ver... yani canını vermek ne kadar kolay gelir değil mi? Cennete girmeyi karantileyene hemen gitmek ister. E dolayısıyla biz tabi tam işi anlayamadığımızdan, gözle göremediğimizden, gayipten uzaktan böyle oluyor bizimki. Peki bana neden sığınıyorlar? فَمِمَّ <gülüyor> ne? Ya Rabbi cehenneminden sana sığınıyorlar. فَهَذْرَا <gülüyor> اَوْنَال۪ي Ateşimi görmüşler mi? Mevla soruyor. Şimdi bu cemaat aldı mı, hakkımızda böyle görüşme olacak ha? Mevla ile Melekler arasında hakkımızda bu görüşmeler yapılacak. Hangi cemaat böyle zikir üzerine toplanmış, aynı meseleler onlar hakkında geçerlidir. Bunun üzerine diyecekler, Ya Rabbi vallahi cehennemini görmediler. E bir kere görseydiler, bu ateşi görseydiler, bu kadar mı kaçardılar Ya Rabbi? Aslandan kaçarken daha beter cehennemden kaçardılar ama anlamadıkları için şimdi bazı burunlarını ateşe sokuyorlar. Çünkü harama düşmek, günaha düşmek, cehenneme düşmek. Bilen insan, Karıya bakmak, ateş olduğunu bilen adam karıya bakabilir mi? E, haram olduğunu bile bile yine de gözümüz kayıyor değil mi? Kayıyor. E bir kere karıya bakana efendim, şöyle bir güğüm, kukma efendim, böyle kaynamış fokur fokur suyu başından aşağı dökeceğiz deseler kimse buna cesaret edemez bir daha. Ya. Onun için işte cehennemden tam kaçamıyorlar melekler diyor. Sonunda Mevla buyuruyor, Ey benim meleklerim şahit olun. Ben o zikrim üzere toplanan cemaati mağfiret eyledim. Umdukları cennete nail eyledim. Korktukları cehennemden emin eyledim. Aynen böyle. Meleklerden birisi kalkar der ki, Ya Rabbi, onların içerisinde birisi vardı, o zikir için gelmemişti. Ya, müfettişliğe geldi. Ne var ne yok, bakayım. Hoca ne diyor, cemaat nasıl? böyle var meraklı tazeler, ne var ne oğa gelirler. Yahut efendim alacağını vermeye geldi, almaya geldi, vereceğini ödemeye geldi. Efendim neyse, derdi neydi ise, yani zikir için, rıza ile için gelmedi. O zaman Mevlana buyurur, Humul kavm lâ eşkâbîm celîsûn Onlar benim meclis arkadaşlarımdır, benim zikrimde toplaşan kullarımla ben mekandan münezzeh olduğum halde otururum Allah buyuruyor. ...ben beni zikredenin meclis arkadaşıyım. ...onlar benim sohbet arkadaşlarımdır. Onun için onlarla oturan mahrum olmaz. Bana yakışmaz hepsini affedeyim, birisini mahrum edeyim. Onu da onlara bağışladım, hepsini affeyledim buyurur. Demek ki zerre kadar imanı olup da şu gibi meclislerden günahkar çıkan olmaz. Ve hatta günahları sevaba döndürülerek çıkacaktır. قُوْمُ مَغْفُورَا لَكُمْ <gülüyor> Affolarak kalkınız. قَدْ بَدَّلْسَيَّاتِكُمْ حَسَنَاتِ Bütün günahlarınızı silmekle kalmadım. Sevaba çevirdim Mevla buyuruyor. Siz bu müjdeyi nerede bulurdunuz? Bu saatte nereye gitseniz kazanabilirdiniz? Ancak böyle yerlerde kazanabildiniz elhamdülillah. Mahrum olanlara duyurun. Onlar da bu, kar, bu kazancı elde etsinler. Kendilerini mahrum etmesinler. Bu dünya bir daha ele girmez. Şu meclisler bir daha bulunmaz ya. Şimdi... Birinci müjde, melekler onları kuşatır, çepeçevre çevreler. İkinci müjde, humur <gülüyor> rahme, Onları Allah'ın rahmeti kaplar. Yani şu anda bu cemaatleri ne kaplıyor? Mevla'nın rahmeti nasıl kaplıyor? Su balığı kapladığından ziyade. Çünkü su balığın dışını kaplıyor, içini değil. Bu cemaatleri rahmet içini dışını, kalbini, gönlünü her tarafına işliyor Allah'ın izniyle. Üçüncü müjde ve nezelet aleyhimus sekineh. işte Resulullah Efendimiz'e sekinet verildi dedim ya oradan geldi hadis-i aklıma o cemaatlere sekinet yağar. Ne demek sekinet yağar? Yani Allah'ın feyzi böyle bir manevi kubbe gibi gelir cemaatın üstüne konar. Bu herkese nasip olur. Bu cemaate girip de nasibini almayan mahrum kalmaz inşallah. Şöyle ki Kendinizden hesap edin. Nice sinirli, stresli saatler yaşayıp geçirdiniz belki bugün, belki dün. Şuraya geldiğinizde bir kendinizi yoklayın, kalbinizi bir kontrol edin. Bütün dertlerinizi unutmuşsunuzdur. He, hatta dünya hep gözünüzden kaybolmuştur. Sanki Mevla Teala'nın kelamını kendinden dinliyorsunuz. Rasulullah Efendimiz'in meclisinde bulunuyorsunuz gibi, bir his, bir, bir hal insana zevken yani inşallah ihsan olur. Herkes bunu kendinde idrak eder ama derecesine göre. Ve her gece bir parça vurur o sekinetten. Yalnız hadis-i şerifte gördüm, Rasûlullah Efendimiz buyuruyor Sallallahu aleyhi ve sellem, Bir cemaat oturmuş zikrederlerken, baktım gidiyor, Rasûlullah görüyor, biz görmüyoruz. Gökten büyük bir kubbe gibi, düşünün yani şu cemaatin hepsini e, kuşatacak bir kubbe gibi Allah'ın feyzi, nuru, bereketi, rahmeti inmeye başladı diyor. Resulullah görüyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Gökten o feyiz geldi, geldi kubbe gibi o cemaatin üstüne çatacaktı böyle. Tam kaplayacakken cemaatin içinden birisi dünya kelamı konuştu. O feyiz kalktı gitti. Yani kadınıyla erkeğiyle Hepinize vasiyetim, nasihatim olsun. Şu cemaatin içinde ayetler, hadisler okunurken biriniz konuşursanız, yani mala yani fuzuli, lüzumsuz dünya kelamı ederseniz, şu kadar cemaatin başına inen feyzin geri gitmesine sebep olur. Bu kadar insanın günahını yüklenirsiniz yani. Yani şurada büyük sevaplar var, ona göre de tehlikeler var. Bu kadar insanın günahını almak da var. Onun için edebi muhafaza sükut, sükunet, sekinet, tumenine, huzur. Biz buraya Allah'ın Celle Celaluhu ayetlerini okumaya geldik, Habib'in hadislerini duymaya geldik. Bize yakışmaz panik, efendim, bağırmak, çağırmak, sessiz. O zaman feyizden nasibinizi alacaksınız. Dördüncü müjde, وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَنْ Teala ve tekaddes <Sessizlik> hazretleri o kullarını kendi yakınındaki, civarındaki en yakın mukarreb melekleriyle beraber zikreder. Yani şu anda Allahu Teala hazretleri neyle meşguldür? Bu sorunun cevabında ne diyebilirsiniz? Biliyorsunuz Allahu u Teala'yı bir iş öbür işten meşgul etmez. Biz bir iş yaparken ikinci işe bakamayız. Ama Rabbim bir anda trilyonlarca işi görür, hiçbir iş onu öbür işten alıkoymaz. Şimdi Rabbimiz Tebaraka ve Teala şu anda size sorsalar külle yeminü ve bişen her an ve saniye hatta salize zamandan ufak parçasında Mevla bir iştedir. Fakat meşgul manasına gelmez. Bizim gibi meşgul değil. Şu anda ne iştedir? Ha, hadisi kutsiye göre menzekerani فِي de زَكَرْجُهُ فِي مَلَيْنْ خَيْرِمْ مِمْهُمْ Beni bir cemaatle toplaşıp zikredenleri, ben onların cemaatinden daha hayırlı yüksek melek cemaatlarımla zikrederim Allah buyuruyor. Şu anda Rabbimiz ne iştedir sorana cevabı, bu cemaatleri Cibril ve Mikail ve İsrafil aleyhisselam gibi mukarreb meleklerle meleği alada zikretmektedir, göstermektedir, ''Bakın kullarıma benim zikrim için toplaştılar, bu kullarımla size iftihar ederim.'' buyurmaktadır. Ben bunları hep hadis-i şeriflerden alarak konuşuyorum. Bir akşam namazıydı, sahabe-i kiram namazı kıldı, yatsıyı beklerken, Resulullah Efendimiz tık nefes koşa koşa evlerinden, hücrelerinden geldi. Mübarek entiharlarını yukarı çıkmış, o kadar hızlı koşmuş, nefesi tıkanacak, yani sık nefes alıyordu sahabe-i kiram şaşırdılar ki Resulullah Efendimiz'e ne oldu böyle bu kadar efendim, nefesi tıkanacak ya da koşturmasına sebep nedir yatsın ezanı daha olmamış namaza daha var sahabe-i kiramdan bir cemaat zikirle meşgul, namazla meşgul, Kur'an okumakla meşgul, sohbet yapmakla meşgul bir cemaat evlerine gitmiş abdest tazeleyip ihtiyaç görüp gelecekler ezana yakın aynı şöyle bir saatte ne buyurdu hâdâ rabbukum qat fetehalekum bâben Sema göğü gösterdi semayı, onun gördüğünü biz görseydik, çoktan ödümüz kopardı da bize bir gök kapısı açılsa ondan sonra zaten daha bizi kim bulacak? aklımız da gider elimizden yani çünkü bu manevi işler gösterilse tahammül edemeyiz işte Rabbiniz size gökten kapı açtı sahabeye gösteriyor şu semanın kapısını sizin için açtı diyor ve sizi meleklerine gösteriyor buyuruyor ki ''Unzurû ilâ ibâdî, kad el-nevferîzâdî ve entezrûûne ukrâ'' ''Ey benim meleklerim, şu kullarımın haline bir nazar edin, bakın görün ki bir farzı meda ettiler, akşamı kıldılar, şimdi oturmuş yatsıyı beklemektedirler, işte bu kullarımla size iftihar ederim.'' diye meleklerine sizi gösteriyor, gökten size kapı açtı, bunu görünce dayanamadım, sizi müjdelemeye koştum buyurdu Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Peki bu müjde o zamanki sahabeye mi mahsustu? Yoksa kıyamete kadar gelecek ümmetlere şamil midir? Elbette ki, ayet ve hadislerdeki vadi ilahiler o zamana mahsus değil, Hz. Kur'an'ın hükmü kıyamete kadar geçerlidir. Dolayısıyla bugün o sahabenin amelinde bulunan bizler, akşamı cemaatle kılıp yasıyı bekleyen sizler, bu müjdelere nailsiniz Allah'ın izniyle. Çünkü e, melekleri kıskandıracak bir içtimadasınız, ameldesiniz, bu hadis-i şerifi İbn Mace rivayet ediyor. Kütüb-i Sitte'den sağlam hadis-i şeriftir. Onun için diyorum ki Allahu Teala azleri şu anda ne iştedir? Yüksek melek cemaatıyla şu cemaatları zikretme işinde meşguldür. Elhamdülillah. Yani efendiler, öyle bir yerdeyiz, öyle bir haldeyiz ki melekler imreniyor. Melekler kıskanıyor. Rabbim meleklerine gösteriyor. E sade bize mi mahsus? Değil. Bugün aktar arzın Dünyanın, külle her neresinde, şu saatte Allah'ın zikrinde cemaat varsa velev iki kişi velev üç kişi, hepsi bu müjdelere nail ve dahildir. Ben kendimden de bahsetmiyorum, özellikle sizden de bahsetmiyorum, bu külliyeye gelenlerden de bahsetmiyorum şu saatte dünyanın neresinde velev kuzey kutbunda bile zikreden iki kişi varsa birleşmiş Allah için toplaşmış adım atmış bir araya gelmiş işte onlara bütün bu müjdeler ulaşıyor Allah'ın izniyle ama tabi cemaat ne kadar fazla olursa rahmet o kadar fazla olur ayrı dava yani bereket ona göre ziyade olur Allah-u Teala Hazretleri ölünceye kadar ayaklarımızı şu mübarek istimalardan geri koymasın amin, amin. Ben sekineti onun libası kıldım. Vel bir şi'arahu. iyiliği onun şi'arı, alametin nişanı kıldım. Hakikaten Resulullah Efendimizin iyiliği. He? Ne Acem kralları, ne Rum kralları Resulullah Efendimiz kadar iyilik yapamazlardı. O kadar ihsan eder, o kadar ikram eder, o kadar iyilik yapar. Sallallahu te aleyhi ve sellem taatmakla bitiremez. Resulullah Efendimizden bir kimse bir şey istesin de mübarek yok desin vaki değildir. E peki yoksa ne yapacak? Yoksa ne yapardı biliyor musunuz? Biz de yoksa ne yaparız? Dilenci geldi benden istedi. Ben de hakikaten verecek bir şey yoksa Herife cebimizi gösteririz. Cebimizi çıkartırız, tersine çeviririz böyle. Aha deriz. Ne demektir o? Yahu de yok sana ne vereyim demek. Resulullah Efendimiz bir kişiye bunu yapmamış. Ne yapmış sallallahu aleyhi ve sellem? Sen şimdi git, iki gün sonra gel, ''O zaman yanımda bir miktar para birikeceğini ümit ederim, sana verir. Yani mutlaka göndermişse, boş göndermemiş, güler yüzle, tatlı dille çevirmiş ve mutlaka söz vermiş ona, ne zamana söz vermiş? ''Vereceği güne, şu gün, şu saat gel vereyim.'' diye. Bu onun nesidir? Sünnet-i seniyelerindendir. allah Teala Hazretleri ne buyuruyor Habibine sallallahu teala aleyhi ve sellem? İsrafı men ediyor. Hepten verip de kendini aş koymaktan engelliyor. Fakat estauzu billah ve emma du'ur <gülüyor> yubanna anhum ubduhu rahmetim rabbika tercuha fequl lahum ولا تجعل يدك مغلولة جني لا عنقك ولا تبشطها كل البسط فتقعد ملما محشورة إن ربك يبشط الرزق لما يشاء ويقدر ''İnnehu kâne bi'ibâdi hâbîrân besîrâ'' salakallâhul Ya Muhammed! Sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer ki yanında fakire verecek paran yok ise, fakat benden bir rahmet ümidi ediyorsan ki, ben sana sonra para vereceğim, sen o fakire güzel konuş, Güler yüzle tatlı dille de ki, sen şimdi git şu zaman gel, o vakit sana vereceğim. Habibim elini hepten boynuna bağlama, yani çok sıkma cimrilik et, hepten de böyle açma, yani neyin var neyin yok verip de oturup pişmanlık çekme, çoluk çocuğun nafakasını da yedirip onları da aç bırakma. yani fakiri boş çevirme varsa ver yoksa şu gün gel vereyim de fakat hepsini de verip kendinde aç kalma şimdi bize de aynıdır bütün her şeyini ver çoluk çocuk aç kal bu, bu yasak ama geleni de boş döndürmek o da yasak sen de yoksa da güler yüz tatlı dil nedir sadakadır inşallah şu zaman gel vereyim diye de bir taahhütte bulun onun için Resulullah Efendimiz ve sellem, hiç fakirleri ne yapmazdı Kovmazdı, iyilik onun şaharıydı. Ne diyorum sana? Kendisi aç gezer. İki ay geçer, evinde ocak yanmaz, duman tütmezdi. İki ayda yemek pişmez hiç evde. Ya süt içer, ya hurma yer. Bununla yaşar. Karnına mübarek taş bağladığı olur. Yine bir fakir gelse, sertlik yapmaz, kızmaz, kovmaz. Biz olsak iki ay evde yemek pişmeyecek, kapıya dilenci gelecek, dilenciyi boğarız be. ''Ulan ne istiyorsun benden ve ben, ben, senden beterim be?'' Böyle deriz. Ama onun iyilik nesiydi? Şiarı idi. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Dilencinin biri geldi. He, bir şey istedi. E, Rasûlullah Efendimiz de, Hz. Ali Efendimiz ona hediye ettiği bir zırhı vardı, onu verdi ona zırhı, para eder diye. Dilenci gitti, sattı pazarda, yedi. Hazreti Ali Efendimiz baktı ki, ''Ya Rasûlullah'a verdiğim zırh geldi buraya pazara.'' Nereden geldi ya? aldı tekrar götürüdü Resulullah e hediye etti Resulullah Efendimiz'e o dilenci aynı ikinci defa tekrar geldi dedi bana bir şey ver Resulullah Efendimiz ne vereyim sana bir şey yok aldı aynı zırhı yine verdi herif gitti ikinci sefer sattı yedi parasını Hz. Efendimiz bir daha çarşıda görmesin mi o zırhı yahu ben bunu Resulullah'a veriyorum bu buraya nereden geliyor bir daha aldı mübarek götürdü üçüncü hediye dilenci yine geldi şimdi yine bir şey işte Resulullah Efendimiz de kovmadı kızmadı bağırmadı mübarek dedi ki ''Kusura bakmayın'' dedi. ''Dilenci misiniz, tüccar mısınız?'' dedi. Bunu söylediği için Mevla Habibine sitem etti. ''Sakın dilenciyi kovma.'' Hadi bakalım şimdi. Gel de güzel ahlaklı olma. Yani bizim gibi değil ki. Biz dilenciyi dövsek Mevla bize ne der? Zaten sıfırı kaybetmişiz. Kaybedecek bir şey biz yok. Ama Habibi büyük makamda, yüksek makamda, 13'ün o makamın edebi zor, hani bu kapıda gelinlik zor derler ya, işte bu manaya geliyor. allah Teala cümlemize layık edebi takınmak nasip eylesin. Amin! وَالتَّقْوَىٰذَّ مِيرَهُ Tevrat-ı Şerif'te buyuruyor, ''Takvayı Habibimin kalbine yerleştirdim.'' Onun için ne buyurdu? اَتَّقْوَىٰهَا هُنَا اَتَّقْوَىٰهَا huna. Takva buradadır. üç kere. Ne demek? Allah korkusu kalbe yerleşirse bütün azadan belirgin olur. Kalpte takva yoksa Allah korkusu insanın dışına itibar edilmez. Bakarsın sakalı var, bakarsın sarığı var, cübbesi var, çal var, var. Adama itimat edersin, güvenirsin. Ondan sonra verirsin paraları, herif gitti. Yerinde yerler et, Ulan bu herif nerede? Oha! Derler, paran paranı hiç gitti bir daha alacak değilsin. Herifi de göreceksin. Ulan bu nereden bu sahte gerçekti? Ben aldandım sarığına, sakalına. Kim dedi sana sarığına, sakalına aldan adamın ya? Takva kalpte olacak icabında olur ki yani bu takva Allah korkusu uzuvlara zuhur edecek mesela ben namaz kılmıyorum ama kalbimde takva var konuşma sahtekar hiç kalbinde takva olan namaz kılmaz mı? o da ayrı bir dava fakat dış görünüşte namazla abdestli olup kalbinde Allah korkusu olmaya da bilir onun için mesele Allah korkusu kalbe yerleşecek kalbe yerleşince zaten bütün uzuvlar mecburen şerata sünnete uyması gerekiyor dolayısıyla Habibinin takvasını kalbine yerleştirmiş idi. Rabbim cümlemize bu hali nasip eylesin. Amin. Amin. La sıdka tabi'atehu Doğruluğu onun tabiatı kıldım diyor. Rasûlullah Efendimiz'i biliyorsunuz sadakat, doğruluk, dürüstlük, emniyet, güvenilirlik neydi? Yaradılışıydı tabiati. Bir kere yalanı duyulmamış. Yanlışı görülmemiş. Ebu Leheb'lere bile ne dedi? Ebu Cehil'lere sordu, çağırdı hepsini Safa Dağı'nın dibinde ''Şu dağın arkasında desemse düşman var, beni tasdik eder misiniz?'' ''Elbette ederiz'' dediler. ''Peki'' dedi, ''Önünüzde çok şiddetli cehennem azabı var, haber veriyorum size, bu putları bırakın Allah'a dönün.'' ''Ne dersiniz?'' Oo, birinci de dediler, ''Senin hiç yalanını denemedik, onun için sana inanırız.'' ''Ne dersen doğrudur.'' ''Ne zaman bir olan Allah'a davet etti?'' ''Yahu'' Bunun için mi bizi çağırdın gündüz ortası işimizden koydun. biz de zannettik bir şey diyeceksin yahu dediler. Hatta amcası Ebu'yle hep ne kalktı dua yaptı. Hep helak olasın dedi. Rasulullah'a beddua etti. Elhazâ davetena. Bunun için mi bizi çağırdın dedi. Rasulullah Efendimiz tabi zaten amcasıdır. Mübarek dua etmez. Mübarek lanet okumaz. Mübarek kimseye sövmez, saymaz, cevap vermez. He yumuşak. Ama Rabbisi onun tarafından müdafasını Yapmak üzerine buyurdu, ''Ve estaizu billah tebbet yedâ lehebin ve tebbe'' ''O ki benim Habibime beddua etti, Mevla bırak, ben de ona beddua diyorum, bakalım kiminki tutacak?'' Ebu lehebin iki eli kurusun, kurudu da, kahroldu, mahvoldu, perişan oldu. Yani Habibini nasıl savunuyor, nasıl müdafaa diyor sevgilisine, laf söyletmiyor, toz kondurtmuyor. Ama niçün? Çünkü Habibi, her işini ona ısmarlamış. Her işini ona havale etmiş. Kendisi kalkıp şey yapmıyor. Şimdi bize birisi, Efendim vay hacı, hoca, sakallı, hakaret etse, sövse, saysa bize ben kalkıyoruz. Allah senin belanı versin, bilmem bu, kahrolasın, efendim, boynun devirsin. Yani biz işi bırakmıyoruz Mevla'ya, kendimizi savunuyoruz. onca Mevla buyuruyor ki sen de konuş, o konuştu sen de cevabını ver, tamam bana bir iş düşmedi Ama sen eğer ki Allah'a havale ettim, Allah'a vekil ettim dersen o zaman bak gör Rabbin ne yapacak. Senin hakkını nasıl alacak, intikamını nasıl alacak? Ey gidi Müslümanlar! Şu ağzımıza sahip olsak, dilimize sahip olsak, gönlümüze sahip olsak Habibini müdafaa eden onun dostlarını da müdafaa etmeye kadirdir. Vel'avve vel ma'ruve hulüqahû Ben affetmeyi, iyilik etmeyi, ihsan etmeyi Habibimin ahlakı kıldım. Nerede yazıyor bunları? Tevrat kitabında. Hakikaten Resulullah Efendimiz çok affederdi, affı severdi sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim hiç affetmeyeceğimiz işleri kainatın Efendisi çok kolay affederdi. Bize yapılsa asla affetmeyiz. Mevla ona öyle emretti. Estağidu billah Kudil afve ve emur bil ma'rufi ve anil cahilin ve ''Şeytan-i nezhûn fes-i'zbillâh, innehu semî'un alîm'' ''Ya Muhammed, sallallâhu aleyhi ve sellem, af ile muamelet, iyilikle muamelet. cahillerden iraz et, adam İslam'da haber yok, Şeriat'tan haber yok, kalkar sana kötü konuşur, hiç sen ona kötülükle mukabele etme, şeytan bir vesvese verirse, ne duruyorsun ya sen de şuna tokat at, kalk sen de şuna söv, hakaret et, sen bana sığın, şeytanın vesvesesini aldırma. Ben işi diyorum, ben biliyorum, sen merak et. Bize de bu emrediliyor ama biz de nerede? Biz duramayız. Kalkacağız, o cevap vereceğiz, neler edeceğiz? Dostlarını nasıl tarif ediyorsun? Teala. فَإِذَا جَمِعُوا الْأَغْوَاءَ عَرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْدَعِ الْجَاهِلِيِّينَ Sazakallâhu'l-Azîm. Benim dostlarım fuzuli sözler, lüzumsuz laflar duydukları zaman yüz çevirirler. Ve adam senin sakalına sövdü. Olur ya, efendim sarığına sövdü, beneşazlarına sövdü, namazına hakaret etti, cevabına hakaret etti. Söver sayar yolda geçerken bağırır çağırır. Benim dostlarım ne yaparlar? Hiç onlara oralı olma Derler ki bizim amellerimiz bize sorulacak, sizin amelleriniz size sorulacak. Hadi bize eyvallah cahillerle işimiz yoktur derler. İşte dostlar hakkında beyan edilen budur. Resulullah Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde muamele ederlerdi. Rabbim bize de o sükûneti nasip eylesin. Amin! Yani nefsimiz için, şahsımız için intikam almaktan muhafaza eylesin. Amin! Resulullah Efendimiz kendi nefsi için bir kimseden intikam almamış. Ama Allah için cihat etmiş ayrı dava. Allah'ın dinini hakim etmek için, şeriat-i sünneti ihya etmek için, kâfirlerle harp etmiş, Kılıç sallamış, ok atmış, hatta Übey ibn-i Half gavurunu da gebertmiştir, bir kafir de gebertmiş. Hayatında bir yavur gebertmiş, o da Übey ibn-i Half gavur. Ama Allah için, nefsi için, hiçbir zaman için intikam almamış. Şimdi, biz nasırımıza basarlarsa bağırıyoruz, bizim farkımız nedir? Şimdi adam sakalımıza, sarımıza, namazımıza hakaret ettiği vakit, biz aslında İslam nişanlarına dokunduğu için değil, ya şahsımıza dokunduğu için ne yapıyoruz? ayağa kalkıyoruz. Başka birine yapılsa o hakaret, bana ne adam diyoruz, geçiyoruz. Yani din için olsa, İslam nişanları için olsa her zaman aynı müdafaa yapmamız gerekir. Ama biz, bana hakaret edildi, bana sövüldü diyerek nefsimizi, şahsımızı ön plana çıkarıyoruz. Allah nefsaniyetten cümlemizi uzak eylesin. Celle dille amin. Vel adle siratehu Kainatın efendisinin adaleti Doğruluğu ben nesi kıldım? Sireti kıldım. Sireti ne demek? Gidişatı, Rasulullah Efendimiz'in düzeni, düsturu neydi? Adalet idi. Allahu Teala Hazretleri ona adaletle amel etmesini emretmiş ve zaten onun bütün ahlakını adaletten ibaret kılmış idi. Hiçbir zaman doğruluktan ayrılmamış, adaleti terk etmemiş, en yakın akrabasının aleyhine de olsa, İbn Abbas duydunuz. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh. Onun babası Hazreti Abbas. Hazreti Abbas Resulullah Efendimizin nesi? Amcası. Hazreti Hamze gibi. O zamana kadar iman etmemişti. Resulullah Efendimizle harbe gelmişti. Bedir muharebesine katılanlardan. Resulullah'ın karşı tarafında aleyhinde bulunanlardan idi. Sonra esirlerden fidye alma zamanı geldi. Resulullah Efendimiz Amcası Hazreti Abbas'a buyurdu ki, gez şu kadar fidye verecek, sen bunun şu kadar fazlasını vereceksin. Yani o bir verecek, sen yetmiş vereceksin. Şimdi biz olsak ne düşünürüz? Bu benim yakınımdır, amcamdır. Bunu çok ezmeyelim. Üzmeyelim, bunun yükünü az edelim. Veya bunu affedelim, muhaf edelim. Vergiden, şuradan, buradan, cezadan, cizyeden. Serbest edelim. Niye dedi? Çünkü dedi senin iki tane hakkın var. Bir, Allahu u Teala'nın dinine edenlere katıldın geldin. İki, ben senin yeğeninim, en yakın akrabanım. Dolayısıyla akrabanla harbetmeye geldin. Onun için dedi, sen iki kat ödeyeceksin. Dedi ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu yaştan sonra dedi, benim millete dilenci mi edeceksin? Elimde olanı alacaksın da beni mi dilendireceksin? Dedi, Mekke'den ayrılırken dedi, Ümmü Cemil'e teslim ettiğin bir küp altın ne oldu? Aa, dedi. Senin bundan ne haberin var ya? Gece yarısı harbe çıkarken hanımı Ümmü Cemil hanımına demiş ki Efendimizin yengesine bir küp altın demiş şurada gömmüşüm harbe gidiyoruz dönüş olmayabilir ondan ömür boyu yersin demiş. Şimdi o diyor ki elimdekini verirsem dilencilik mi edeyim diyor. Resulullah da buyurur ki bir küp altın ne oldu diyor geceliğin teslim ettiğin. Ya sen bunu nereden biliyorsun deyince efendim, e ben sana yalan mı söylüyorum ben Allah'ın peygamberiyim sen gece ne yaptın bana bildiriyor. Bunun üzerine Hazreti Abbas hemen imana geliyor ve kelime-i şehadet okuyor elhamdülillah ve en sevdiği amcalasın Hazreti Hamza biri de Hazreti Abbas oluyor. i̇bn Abbas'ın da babası oluyor. Radıyallahu teala anhum ecma'in. Yani efendimiz en yakınlarına olsun adaleti tatbik etmiş. Ne buyurun? Levserikat <gülüyor> Fatime bint Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. "Lekata'tu Muhammed'in kızı Fatime de hırsızlık yapsa elbette kolunu keserim. Muhammed'in kızı Fatime hırsızlık yapsın kolunu keserim. İşte onun adaleti böyle tecelli etmiş. Kızını da ayırmamış, en yakınlarını da ayırmamış. Şeriatın adaletini tatbik etmiş. Rabbim bize de bu adaleti nasip eylesin Amin. çoğumuzda bu adalet yok çoğumuz yakınlarımıza yamuluyoruz çoğumuz akrabanın lehine hükmediyoruz Mevla bunlardan razı değildir en yakınlarınızın aleyhine de olsa adaletle hakim olun buyuruyor Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Ve Hakka şeriatehu şeriatı Mevla Teala buyuruyor Tevrat kitabında ona gönderdiğim hak din kıldım yani, şeriatın adından korkup kaçanlara söyleyin. Şeriatçı değiliz diyenlere duyurun. Mevla Tevrat kitabında bile Habibine bu şeriatı vereceğini beyan etmiş idi. Dolayısıyla şeriatı inkar eden, şeriatçı değilim diyen, şeriatın bir hükmünde, acaba bu yerinde midir, doğru mudur diyen kafir olur Allah muhafaza etsin. İnşallah bu külliyedeki aylık sohbetlerimizden birinde, bu Resulullah Efendimizle alakalı dersleri bitirdikten sonra şeriatın güzelliklerini anlatmak üzere bir toplantı yapacağız ve bütün cemaatada duyuracağız özellikle Müslümanım deyip de şeriata inanmayanları çağıracağız o ay hepsine şeriatı hak dini anlatacağız inşallah onu ilan yapacağız beraber toplanacağız ve İslam'e milletehu İslamı onun milleti kıldım milletine demek dini demektir milletten kast edilen dindir. Evet, hangi milletteniz sorulsa milleti İbrahim İbrahim'deniz cevabını vereceğiz. Kabirde de sorulacak, Rabbim cevabına muktedir eylesin. Ne diyorum cemaata, size sorulsa hangi millettensiniz? Türk milletindenim derseniz mezarda sopayı yersiniz. Neden? Melek sana sormuyor, Türk müsün, Kürt müsün? Hangi dindensin soruyor. Milleti İbrahim İbrahim'denim diyeceksin. Hepimiz milleti İbrahim'deniz, Rabbim ayırmasın inşallah. İslam milleti, اِنَّدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ İslam Adem aleyhisselamdan beri bütün peygamberlerin dini tektir. O da hangi dindir? İslam dinidir, Musa aleyhisselam da müslümandı, İbrahim aleyhisselam da müslümandı, bütün peygamberler müslümandı, e, Yahudi ve Hristiyan değillerdi. İbrahim aleyhisselama Yahuddin asrani diyenlere Rabbim ne cevap veriyor? أَسْتَعِذُ <gülüyor> بِاللّٰهِ Ma <mâ> kana yehûdîyev velâ nasrâniyev velâ kin velâ kana hanîfen muslimen ve ma kana minel müşrikîn İbrahim sizin dediğiniz gibi Yahudi değildi ey Yahudiler sizin iddia ettiğiniz gibi Hristiyan da değildi ey Hristiyanlar. O, batılları terk etmiş, hakka meyletmiş, putların kafasını kırmış bir Müslümandı. Rabbim bize de o hali nasip eylesin. <gülüyor> i̇şte, İslam onun milleti deyince bütün Enbiya'nın milletidir, hepimizin dinidir. ve وَاُمَّتَهُ ümmetin اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ Nas. Sonunda ne buyuruyor? Tevrat kitabında, ''Ben onun ümmetini, insanların menfaati için dünyaya gönderilen ümmetlerin en hayırlısı kılacağım. Tevrat kitabında bu ümmetin, yani şu bizi, bizlerin bile en hayırlı ümmet olduğumuzu Tevrat'ta Musa aleyhisselama Rabbim indirmiş idi. Onun için Yahudilerin bu kıskançlığı, bu hasetleri ve bizi bu dinden ayırmak için gayretleri. Bütün hasetten Resulullah meme buyurdu. İnnel yehud kavmun husedun. ''Yahudi milleti en kıskanç bir millettir. Onun için bu ümmetin en hayırlı ümmet oluşunu son derece kıskanmışlardır. Ama tabii bu hasetlerinden asla fayda dünya ahirette göremeyeceklerdir. Allahu Teala şerlerinden emin eylesin. Amin. Hakkımızda buyuruyor. Rabbul alemin estaidu billah bismillah. كم خيرة أمدن وخرجت للناس تأمرون بالمعروف تأمرون بالمعروف وتنهون. هم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضر Allahü'l-Azîm Ey sevgilimin ümmetleri Siz insanların menfaati için çıkarılan ümmetlerin en hayırlısısınız Ezelde sizi en hayırlı ümmet yazmışım Bu hayırlılığı nereden kazandınız Elbette peygamberinizden sallallahu aleyhi ve sellem Onun için Kaside-i Bürde sahibi İmam Musayir yine buyuruyor بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية كنا غير منهديم لما دعى الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمام مولايا صل وسلم دائما أبدا Alâ Habibike hayril halqi kullihimi Ey Müslümanlar müjdeler olsun bize! Çünkü Allah'ımızın inayeti ezeliyesinden, sonsuz yardımından bizim için hiç yıkılmaz bir esas vardır. Temelimiz asla yıkılmaz! Niçin? Çünkü Allahu Teala Hazretleri bizi dinine, taatına, davet eden Muhammed Mustafa'sına sallallahu te ale aleyhi ve sellem ey ümmetlerin, ey Resullerin, peygamberlerin en keremlisi, en kıymetlisi diye çağırınca biz de otomatikman ümmetlerin en kıymetlisi olduk. Yani bizim bu hayriyetimiz Resulullah Efendimiz'den geliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu itibarla Mevla buyuruyor ki sizi en hayırlı ümmet olarak yarattım ama bunun sebebi hikmetini sorun bana. Siz iyiliği emredersiniz. Birbirinizi namaza, abdese, zikre, Kur'an'a, sohbete, cemaate davet edersiniz. Haramlardan, yasaklardan alıkoyarsınız. Bana doğru dürüst iman edersiniz. Onun için en hayırlı ümmetsiniz. Eğer bu vazifeleri yapmazsanız en şerli ümmetsiniz. Şimdi herkes kendisini muhasebeye çeksin. İyiliği emrediyor musunuz? Namaz kılmayanlara namazı, oruç tutmayanlara orucu, hac yapmamış olanlara hac, zekat vermeyenlere zekatı, faiziyenlere yiyenlere faizi men ediyor musunuz? İçki içen kumar oynayan zina edenlere efendim bu yaptıkların haram olduğunu duyuruyor musunuz? Şu cemaatlere, sohbetlere birkaç kişi getirebiliyor musunuz? Bu vazifelerin neresindesiniz? Bu bir kontrol yapın o zaman en hayırlı ümmetsiniz. Yok ne me lazım bana ne deyip sadece kendinizi düşünüyorsanız en hayırlı ümmet olamazsınız. Çünkü en hayırlı ümmet olmak, bu şartları yerine getirmeye bağlıdır. Rabbim cümlemize ifasını nasip eylesin. Onun için size duyuruyoruz, Allah rızası için yalvarıyoruz. Hepiniz mutlaka birkaç kişi davet edin, Efendim, yeni insanlar getirin, şu cemaatlere kar karıştırın. Belki hidayetine vesile olursunuz, siz de kurtulursunuz, biz de abat oluruz inşallah. Bu Resulullah'ın en hayırlı ümmet olma vasfını mutlaka korumamız lazım. Ve bu hayırlı ümmet vasfını ahirette de takınmamız lazım. Onun için dünyada çalışmamız lazım. Dinimiz için gayretli olmamız lazım. İnşallah Rabbim bu medhiyelere ta Tevrat ve İncil kitaplarında bu ümmet hakkında vasfında buyurduğu bu faziletlere cümlemizi nail eyleyip bu faziletten mahrum olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Şimdi muhteremler Biliyorsunuz, bu gece söz verdim, Resulullah Efendimiz'in 201 ismi şerifini okuyacağım. Hepiniz sessizce, sükûnetle dinleyeceksiniz. Her ismi şerif okunduğunda salavat-ı şerife getireceksiniz. 201 salavat-ı herkes okuyacak tek tek. Ondan sonra o kadar salavat-ı şerifeleri hediye edeceğiz Resulullah. Ha, Çünkü burada ne kadar insan vardır. Adam başı 201'den neler eder? İnşallah Ondan sonra da bir kısa dualarla dileklerde bulunacağız. Kabul olunacağız, ümidindeyim. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ene inde venni abbi bi Şimdi daha çok konuşulacak söz var. Resulullah Efendimiz hakkında bitiremedik. O bizi bitirdi. Biz onu bitiremeyiz. İnşallah 7 Ekim'de buluşuruz inşallah. Hepiniz de yakınlarınızdan birer ikişer kişi katarsınız inşallah. He? En hayırlı ümmet olma vasfını taşırsınız inşallah. Ya efendiler gayret edin, bir ayda bir kişi kandıramıyorsanız adam diye gezmeyin, kusuruma bakmayın ya. Bir ayda bir kişi ayartamıyor musunuz? Gavurlar bir günde yüz kişi cehenneme götürüyor ya. Bu dinsiz gavurlar, Müslümanız diyenleriz kiliseye götürüyor ya. Adı Ahmet Mehmet kiliseye gidiyor millet. Merak ettim cehennemde ne var, hele biraz yanayım da çıkarım. Ulan kilise cehennem, ne gidiyorsun ateşe merak edilir mi? Bugün Müslümanları, bu Hristiyan gavurlar, kiliselere davet ediyor. Geçen gün Antalya'dan bir arkadaş geldi de ne diyor biliyor musun? O da gitmiş Allah selamet versin oralara da, dedim ne işin var senin oralara? Vaaz etmek için gidilir, biz de inşallah vaaz etmeye gideceğiz. Ama tabii sen efendim kazinoda şurada burda... Ya dedi, bir yere gittik, orada çalışan garson, mürettebat, hepsi diyorlar ki, ya bu Hristiyanlar geliyor turistler, görüşe görüşe artık, biz de Hristiyan olacağız herhalde. Çok beğeniyoruz bunların huylarını falan. E ne olacak kardeşim? Adam İslam'dan boş. kuru, Ot yok ocak yok. Adam da bir ayet bilmez, bir hadis bilmez. Bir cemaata girmemiş. Bir sohbet dinlememiş. E Hristiyanlar da ona bedava İncil dağıtırsa ne olur herif? Gavurları göre göre, görüşe görüşe, huyundan, suyundan bulaşır, kafir olur, çıkar gider. Yani bu kafirler her türlü fırsatta bak turizm için geldikleri gö göğe efendim, söylen diyor halbuki yine Hristiyan propagandasını yapmaya geliyorlar. Bir kişiyi gavur etmek için her şeylerini bedava seferber ediyorlar. Biz niye bu hak dine Müslümanız diyenleri getiremiyoruz ben anlamıyorum. Yani 7 Ekim'de bu sözün bu Tevrat kitabında geçen vasfımız, en son vasfımız o sevgilinin ümmeti insanlara menfaat için çıkarılan ümmetlerin en hayırlısıdır. Bu hayırlığı nereden kazanlar? İyiliği emredip kötülükten ney etmek suretiyle Hepiniz bir ay gayret edip, Bak burası rahat Diğer camiler gibi sıkışık tıkışık olmuyor Şimdi kandil değil bayram değil cemaat yer buluyor Milleti davet ederek mutlaka dinimizin güzelliklerini bir müslümana daha duyuralım inşallah Onların da kalbine hidayet olur inşallah 7 Ekim'de ona göre yatsı namazına Yatsı namazında bulunalım Sessiz olun İsmi şerifte bir salavat şerifi okuyacaksınız. Sakın eksik etmeyin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu teâlâ alâ men ismuhu Muhammed. Sallallahu teâlâ alâ men ismuhu Ahmed. Sallallahu teâlâ alâ men ismuhu Hamid. Sallallahu teâlâ alâ men ismuhu Mahmud. صل الله <سؤال> تعالى على من اسمه واحد، صل الله تعالى على من اسمه واحد، صل الله تعالى على من اسمه ماحن، صل الله تعالى على من اسمه حاشر، صل الله تعالى على من اسمه عاقب، صل الله تعالى على من اسمه طه، صل الله تعالى على من اسمه ياسين، صلى الله تعالى على من اسمه طاهر. صلى الله تعالى على من اسمه مطهر صلى الله تعالى على من اسمه طيب صلى الله تعالى على من اسمه سيد صلى الله تعالى على من اسمه رسول اللهم صل وسلم على من اسمه نبي اللهم صل وسلم على من اسمه رسول الرحمة اللهم صل وسلم على من اسمه قيم اللهم صل وسلم على من اسمه جامع اللهم صل وسلم على من اسمه مقدف اللهم صل وسلم على من اسمه مقفي اللهم صل وسلم على من اسمه رسول الملاحم صل الله وسلم على من اسمه رسول الراحه صلى الله تعالى وسلم على من اسمه كامل صلى الله تعالى وسلم على من اسمه اكليل Allahum salli ve selam aleyhi ma ismihu Mudessir Allahum salli ve selam aleyhi ma ismihu